Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Elhamdülillahi Rabbil alemin Vessalatu vesselamu ala rasulina muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Saygı dinleyenler, Riyazu Salih'in hadis kitabımızın 28. babındayız. Müslümanların hata ve kusurlarını örtmek ve zorunlu olmadıkça ortaya çıkarmaktan sakınmak Konuyla ilgili Rabbimiz buyuruyor, Müminler arasında ahlaksızlığın, çirkin davranışların, fuhşiyatın yayılmasını isteyenlere hem bu dünyada hem de ahirette can yakıcı bir azap vardır. Konuyla ilgili Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam şöyle buyurdu, Bir kul bu dünyada başka bir kulun ayıbını örterse veya kusurunu örterse, Allah da hesap günü onun ayıbını örter. Burada gizlenilmesi istenen ve Allah'ın da kıyamet günü örteceği hatalar söylenilmesi halinde kimseye fayda vermeyecek türden hatalardır. Kul hakkını ilgilendiren yahut toplumda fesada yol açabilecek günahlara gelince bunlar gizlenmemeli. Bilakis derhal müdahale edilmeli. Ve gerekirse ilgili mercilere bildirilmelidir. Yine Ebu Hureyre radıyallahu anh’tan Peygamber aleyhissalatü vesselamın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. İşlediği günahları övünü övünü anlatarak açığa vuranlar hariç ümmetimin tamamı affedilmiştir. Bir kimsenin geceliğin kötü bir iş yaptıktan sonra Allah bu günahı örttüğü halde Sabahleyin kalkıp ey falan ben dün gece şöyle şöyle yaptım demesi günahını açığa vurmasıdır. Rabbi geceliğin onun günahını örtüyor. O da Allah'ın bildiğini kuldan mı saklayayım gibi gereksiz bir bahaneyle sabahleyin bu örtüyü kaldırıp atıyor. Ebu Hureyre radıyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatu vesselam Efendimizin şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Bir cariye yani kadın köle zina eder de zina yaptığı delillerle kesinleşirse sahibi yetkili makamların gözetiminde ona 50 değnek vurarak cezasını uygulasın. Fakat suçunu başına kakmasın. Sonra ikinci kez zina ederse yine cezalandırsın. Fakat yine suçunu yüzüne vurup onu kınamasın. Sonra bu cariye üçüncü kez zina ederse artık sahibi Hıldan bir ip gibi değersiz bir şey karşılığında bile olsa bu kusurunu da belirterek onu satsın. Belki yeni sahibi onun güzelce eğiterek yola getirebilir. Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Peygamber aleyhisselamın huzurunda içki içmiş bir adam getirdiler. Peygamber aleyhisselam,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 doğru yola gelmesi için dua etmelisiniz buyurdu. Abdullah bin Ömer radıyallahu anhum'dan Peygamber Aleyhisselatü vesselam'ın şöyle buyurduğu rivayet edilmiştir. Müslüman Müslümanın kardeşidir. Ona haksızlık etmez. Onu zor gününde yalnız bırakmaz. Kim Müslüman kardeşinin bir ihtiyacını giderirse Allah da onun bir ihtiyacını giderir. Kim bir Müslümandan bir sıkıntıyı giderirse, Allah da onun hesap günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da hesap günü onun kusurunu örter. Evet saygıdeğer dinleyenler, 29. Bab Müslümanların ihtiyaçlarını karşılamak. Konuyla ilgili Rabbimiz buyurdular. Ey iman edenler! Allah'ın huzurunda rüküye eğilin, secdeye kapanın ve yalnızca Rabbinize kulluk edin ve daima hayır hasenat işleyin. Güzel ve yararlı davranışlar ortaya koyun ki dünyada da ahirette de kurtuluşa eresiniz. Ebu Hureyre radiyallahu anh'dan Peygamber aleyhissalatü vesselam Efendimizin şöyle buyurduğu, rivayet edilmiştir. Kim bir müminin dünya sıkıntılarından birini giderirse, Allah da onun hesap günündeki sıkıntılarından birini giderir. Kim darda kalan birine borcunu ödemede kolaylık gösterirse, Allah da ona dünya ve ahirette kolaylık gösterir. Kim bir Müslümanın kusurunu örterse, Allah da onun dünya ve ahiretteki kusurlarını örter. Mümin kul din kardeşine yardım ettiği sürece Allah da o kulun yardımcısıdır. Bir kimse ilim tahsil etmek için bir yola girerse Allah ona cennetin yolunu kolaylaştırır. Bir topluluk Allah'ın adının anıldığı ilim ve sohbet evlerinden birinde toplanıp Allah'ın kitabını okur ve onu aralarında müzakere eder, anlayıp kavramaya çalışırsa Kur'an'ın nuru kalplerini aydınlatır ve üzerlerine ilahi bir güven duyusu, bir iç huzuru ve sekinet iner ve kendilerini ilahi rahmet kaplar. Ayrıca melekler onları çepeçevre kuşatırlar. Onlar Allah'ı andıkça Allah da onları kendi yanındaki meleklerin arasında övgüyle anar. Şunu iyi bil ki takva yarışında bir insanı yapıp ettikleri geride bırakıyorsa malı, mülkü, makamı, şöhreti ve soyu sopu onu asla öne geçiremez. Evet sayıdeğer dinleyenler, 30. Bab şefaat ile ilgili Rabbimiz buyurdu, kim güzel ve yararlı bir işe aracılık ederse, o işten kazanılacak mükafatta kendisine de bir pay vardır. Kim de kötü ve zararlı bir iş için aracılık ederse ondan doğacak zararlarda kendisine de bir sorumluluk payı vardır. Evet saygı değer dinleyenler. Ebu Musa el aş'ari radıyallahu anh şöyle diyor. Peygamber aleyhisselama sıkıntı içinde bulunan biri geldiği zaman yanındakilere dönerek bu adama yardım edin yapamıyorsanız onun Sıkıntıdan kurtulması için aracılık edin ki Allah'ın rızasını kazanıp sevaba nail olasınız. Ve böylece Allah peygamberinin diliyle dilediğini gerçekleştirsin. Yani benim bu teşvik edici sözlerin vesilesiyle Allah bir ihtiyaç sahibini sıkıntıdan kurtarsın buyurdu. Abdullah bin Abbas radıyallahu anhuma belire ile kocası muhis arasında geçen olayı anlatırken şunları söyledi. Berire Ensar'dan birinin cariyesiydi. Hazreti Ayşe onu efendisinden satın alarak özgürlüğüne kavuşturdu. Berire cariyeyken kendisi gibi bir köle olan Mu'iz ile evliydi. Hürriyetine kavuşunca artık Mu'iz ile evli kalma mecburiyetinde olmadığını öğrendi ve ondan ayrıldı. Fakat Mu'iz Berire'yi çok seviyordu. Onun kendisini terk etmesine dayanamadı. Medine sokaklarında ve Berire'nin etrafında ağlayarak dolaşmaya başladı. Peygamber aleyhisselam onun bu halini acıdı ve Berire'ye keşke tekrar kocana dönsen buyurdu. Bedire, ey Allah'ın Resulü böyle yapmamı bana emrediyor musunuz? Eğer bu bir emir ise hoşlanmasam bile kocama geri dönerim dedi. Peygamber aleyhisselam hayır bu bir emir değil tavsiyedir. Ben sadece hayırlı bir işe aracılık etmek istiyorum buyurdu. Bunun üzerine belire, o halde beni mazur görün. Ondan boşanmaya kesin kararlıyım. Çünkü ona karşı içimde en ufak bir yakınlık, bir sıcaklık hissetmiyorum dedi. Evet değer dinleyenler, bir programın sonuna daha gelmiş bulunmaktayız. Bir sonraki programda görüşmek üzere inşallah. Esselamu aleykum ve rahmetullah.